Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidil evvelin ve'l akhirin ve ila cem'il enbiya'i vel murselin ve ila cem'il evliya'i ve'l hamdülillahi rabbil alamin. Ben kimin sorusuna cevap vermeye çalışıyordum. Bu Ramazan'daki son sohbetimizdir. Onun için Biraz toparlayayım inşallah, böyle parça parça hep anladık, anlamaya çalıştık bu Ramazan'da biraz toparlamaya çalıştık iyice, anlayalım diye. İşin hakikatini olduğu gibi anlamak gerekiyor. İnsan nerede olursa olsun, ben kimim sorusuna doğru cevap vermesi lazım kim olduğunu bilerek orada Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi, razı olduğu gibi yapmaya, olmaya çalışması lazım. Bence bana göre demekten kurtulup Allah'a göre demesi lazım ki o kul olsun, Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşsin. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam son peygamber, son nebi ama ilk yaratılandır. Onun hakikati ilk yaratılandır. Nuru ilk yaratlandır. Sonra o ci buyurduğu gibi <gülüyor> Levla kelemla le kelle mahluktu ef'ak sen olmasaydın sen olmasaydın melekleri yani kainatı yaratmaz Bunu her bir insan için söylemiş. Önce Allah insanı yaratmayı diledi, sonra onun için alemi hazırladı. Yani bu misafirhaneyi hazırladı, evedi bir hayat takdir etti, cenneti takdir etti. Hazır olunca onu yarattı. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi, bunu övürmek için söylemiyorum dedi, Allah'ın ilk yarattığı nur, benim nurumdur. Elbette ki Allah onu şahit kılmıştır, ona göstermiştir. Bununla beraber kendi adımıza da söyleyeyim, biz de ona şahit oldu, biz de onun şahidiyiz, Rabbimiz öyle gösterdi. Ve her bir insanı ondan yarattı, onurdan yarattı, onun için ilk insan, Hazreti İnsan, dolayısıyla ilk Peygamber, ilk Veli, ilk ku, hep en öndedir. Bu onun manevi tarafidir. Zahiri tarafıyla manevi tarafı birbirine karıştırmıyoruz. Bu onun manevi tarafidir. Zahiri olarak da zaten Allah ona buyuruyor de ki ben de sizin gibi bir beşer. evet zahiri olarak o da herkes gibi bir beşer, ama manevi olarak hakikati yer yeryüzünde en kamil manada temsil eden o. Dolayısıyla bütün peygamberler aynı şekilde ondan bir temsil ile onu temsil ediyor yani Haqiqati Muhammediyi temsil ediyor. Her bir peygamber öyledir. Aynı şekilde mesela her bir sahabe de öyledir. Ona tabi olmuş, onun ahlakına bürünmeye çalışmış, onun gibi iman etmiş, onun gibi Allah'a teslim olmuş, onun gibi malıyla, canıyla Allah yolunda cihad ediyor. Onun yolunda her şeyi kurban ediyor. Rabbinin muradı üzerinde gerçekleşsin diye halife olmaya çalışıyor, oluyor diyemiyoruz, çalışıyor. Herkes öyledir. Bütün sahabe öyleydi. Aynı şekilde bütün peygamberler de öyledir. Allah her birini bize anlatırken aslında Resulullah Efendimizin bir halini, hakikatinden bir tecelli, bu alemdeki bir tecelli bize anlatmış oluyor. Anlattığı şey hep aynıydı, hakikati Muhammediye'nin tecellisi. Farklı farklı imtihanlara tabi tutulmuşlar. Her biri gereği neyse, yani Allah'ın emri neyse, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, insanın fıtratı, Allah insanı kendi fıtratında yarattı. Yani fitret Allah, Allah'ın Fıtratı dedi, nedir o? اَلَّذ۪ي خَلَخَ النَّاسَ عَلَيْهَا İnsanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Onun için ona halife olmuştur. Allah, insanı o tecelli edip yarattığı hakikati Muhammed'i dolayısıyla El Esmaul hususunun güzelliğinden, nurundan yaratmıştır. Herkes kendi gönül alemine döndüğünde bunun böyle olduğunu bilir. Allah her bir peygamberi anlatırken her bir kula onu anlatıyor. Yani biz Adem'den miyiz? Evet. Bu durumda Allah her birimize Adem dedi mi? Evet, beni Adem, Adem. Allah insanı yarattı sonra ruhundan nefetti, sonra Adem'e secde et dedi, önce insan, sonra Adem, sonra secde et. her biri bir Adem, her biri bir insan. Allah hangi peygamberi anlatırsa anlatsın, insana, insani anlatıyor. Yani ben kimin sorusunda, ben Adem'im desen doğru müdür? Doğru. Evet, zahiri olarak ayrı ayrı ama Manevi olarak aynı ruhu taşıyoruz. Aynı hakikati taşıyoruz ki bu Allah'ın ruhundan lefrettiği hakikati Muhammed'iyedir. Aynı zamanda her bir peygamber de bu hakikat ile nebiliğini yapıyor, Resul-i yapıyor, kulluğunu yapıyor, veliliğini yapıyor. Bu durumda ben kimim sorusuna Cevap verirken, Adem benim demen lazım, <gülüyor> Nur benim, İbrahim benim, Musa benim, İsa benim, Yakup benim, Yusuf benim, İshak benim, Eyyûb benim, İdris benim, Şit benim, Yunus benim, Yusuf benim demen lazım. Ne zaman söylemen lazım? Onlar gibi imtihana tabi tutulduğunda Allah senden onların gösterdiği okulluk tavrını iman tavrını göstermeliği istiyor. O benim dediğinde sen de onun gibi tavır gösterirsin. Yoksa o peygamberdi, o nebiydi, o velidi, o resuldi dersen kendi kendine zulmetmiş, hakaret etmiş, kendini yok saymış oluyorsun. Bu her bir insan için böyledir. Geriye kalan bütün insanlar hepsi onun için bir imtihan, bir kazanma imkanı Eğer her birimiz o hakikati taşıyorsak bu durumda her bir ümmet kendi Nebisini, Resulünü temsil ederken son ümmet, ümmet Muhammed, Resulullah Efendimiz'i temsil ediyor. Ona her ne varsa, her birimize O vardır. Her bir peygambere ne varsa, her birimize O vardır. Ve her birimizden istediği kulluğu, Allah'ın bize anlattığı, haber verdiği o nebilerin, peygamberlerin, velilerin, salih kulların, müminlerin üzerinden anlamamız lazım. Anladıysak, ben kimim sorusuna doğru cevap verdik, verebildik. Allah bizden ne istiyor? Neyi vermişse onun karşılığını istiyor. Neyi vermişse ondan sorumlu tutuyor, ne kadar vermişse o kadar hesaba çeker. Hayatı yaşarken, nerede olursak olalım, ne iş yaparsak yapalım, kimlerle beraber olursak olalım, hangi imtihanlara tabi tutulursak tutulalım, mutlaka bize düşen kim olduğumuzu bilerek Allah'ın kitabını, Kur'an'ı okurken Allah bize Peygamberleri, Nebileri, Resulleri, Velileri, Salih kulları ve eminleri, Peygamberlere tabi olanları Anlatırken bize bizi anlatıyor, ne yapmamız, nasıl olmamız, nasıl bakıp, nasıl anlamamız gerektiğini anlatıyor bize. Yoksa bize hikaye anlatmıyor, kısa anlatmıyor, onlar şöyle yaptılar, böyle yaptılar deyip bize örnek gösteriyor. Tam ters tarafta da duranlar zaten kaybedenlerdir, kendi kendine ihanet edenlerdir, kendi hakikatine ihanet edenlerdir. Rabbine ihanet edenlerdir, emanetlerine ihanet edenlerdir. İnsan hep iki ışık arasındadır, evet, hayır şıkıdır bu. Bir tarafta Allah'ın emri var, ya evet dersin ya hayır dersin. Allah'ın emrini, hükmünü dinleyince, okuyunca, işitince, anlayınca, ya evet dersin, ya da hayır. Başka bir şık yok yani. Hayır deyince, ister şeytana göre hayırdi, ister nefsine göredi, ister bir hesabla, insanların hesabını yapıp Hayırdı hangi konuda hayır dersen de o fark etmiyor. Bu ikinci şıktır, yanlış şık. Yani hayır demişsin, Rabbine itiraz etmişsin. Bu durumda beni yaratan, eğer kabul etmişsin tabii, beni yaratan Rabbim işi bilmiyor, ben daha iyi biliyorum demiş oluyorsun. İblisin durumuna düşmüş oluyorsun. İblis onu çamurdan beni ateşten yaratmıştın Ben ondan hayırlıyım. Deyince ne oldu? Kafir oldu. Secde yetmedi, kafir oldu. Kibirlendi, direndi. Ya Rabbimize karşı direnip ben senden daha iyi biliyorum deriz ya da İşittik ve itaat ettik ya Rabbi ve önce kabul ediyor, iman ediyor, sonra onu anlamaya, hikmetini, muradını anlamaya çalışıyorsun. Eğer insan kim olduğunu bilmezse, kimliğini kaybeder, kendini kendinden perdeler, kendisi mi bunu yapıyor, şeytan bütün çabasıyla, gayretiyle bunu yapmaya çalışır. Tabi ilk andan itibaren işe koyulur, doğar doğmaz büyütürken anneler babalar çocuklarını hepimiz bunun şahidiyiz, istisnalar kaydayı bozmaz. Ne diyor çocuğa analar babalar ya da büyükleri? Yanımızda konuşma, bize cevap verme, fikrini beyan etme, sen bilmezsin, seni anlamazsın. Onu küçümsedikçe küçümsüyor. Onu yok sayıyor. Onun için Hz. Ali Efendimiz öyle buyurmuştu. Altı yaşına kadar çocuklarınızla oynayın. Yani onunla çocuk olun, onunla oynayın. Altı yaşından sonra 12 yaşına kadar ona öğretti. Artık her şeyi öğrenebilecek, anlayabilecek 6 yaşından sonra artık onun Rabbini tanıması gerekir. Kim olduğunu bilmesi gerekir, nereden geldiğini, neye geldiğini bilmesi gerekir. 12 yaşından sonra da onunla istişare edin. Yani bir şey yapıyorsun, sor ona. Şunu şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? O fikrini beyan etsin. Onun fikrini de ciddiye al. Düşüncesini ciddiye al. Şimdi ben sorsam, 12 yaşındayken, 10-12 yaşında hangimizin anası, babası bizim fikrimizi sordu? Şu işi yapacağız, onu nasıl yapacağız deyip, bizi o istişareye dahil etti. Hangisi bizi bu kadar ciddiye aldı? Almadı. Sen bilmezsin dedi, sen anlamazsın dedi, sen konuşma dedi, sen fikrini beyan etme dedi. Biliyorsunuz bizim oralarda böyle çocuklar, biri çocukları sorarken mesela bu kimin çocuğudur? Cevap neydi? Senin kölendir, senin yani kölen demek yani benim çocuğum demektir, senin kölendir bir köle oluyor? Kim onu köle yaptı? Sanki karşısındaki insana şeref veriyormuş gibi zannedilir ama çocuğa hakaret. Onun kendini bilmesine, bulmasına hakaret. Saygısızlık. Çocuk ufak bir yanlış yapınca sen bilmezsin, sen anlamazsın, kızıyor ona. Bırak yanlış yaptın, öğrenecek, yavaş yavaş öğrenecek, bu şeytanın tabii hilesi ne yapıyor, onu bir şahsiyet olmaktan çıkarıyor, düşünemeyen, fikri düşüncesi, bir kıymet, bir değer taşımayan, gerçekten bilmeyen ama çocuk bildiğini biliyor yalnız, yavaş yavaş orası kararıyor, artık o da kendisine olan evet. güvenini kaybediyor. Ben bilmiyorum diyor, benim gücüm yetmez diyor, ben şunu yapamam diyor, bir şey yapmaya kalkıştığında korkuyor, yapamam, beceremem, başarısız olurum. Zaten bu korkuyla ne yaparsa yaptın işi zor becerir. Onun için kendimize güvenimizi kaybettik. Bunun sebebi kim olduğumuzu bilme işimizden dolayıdır. Eğer kim olduğumuzu bilseydik, Rabbimizin bize yüklediği sorumluluğu anlasaydı, göklerin, yerlerin, dağların taşıyamadığı emaneti bize yüklediğini, bize emanet ettiğini, bize verdiğini, Bizi kendisiyle şereflendirdiğini bilseydik, meleklerimin secde ettirdiği ettiğini bilseydik. Her şeyin emrimizde olduğunu ve bizim de vazifemizin Allah'a kulluk olduğunu, abdiyet olduğunu bilseydik. Böyle mi olurdu? Böyle olmazdı. Onun için insanın, insanlığın kendine gelmesi gerekir. Kendine, başa yere değil. Kim olduğunu bilirse Kendine gelir, aklı başına gelir. Her bir Peygamberin özelliğini, güzelliğini kendinde taşıyor. Resulullah Efendimiz'in <gülüyor> güzelliğini kendinde taşıyor. Eğer öyle olmasaydı Allah, de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı magfiret etsin. Yani şimdiye kadar bilmiyordun, onu siliyorum. Magfiret ediyorum. Şimdiye kadar bilmiyordun. Bu sefer peygamberin gibi yap ve peygamberin gibi ol demezdi. Böyle bir gücümüz olmasa niye bizden istersin? Onun gibi ol dedi. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Onunla beraber olanlar da. Hepsi beraber iman ediyor, hepsi beraber Allah yolunda çaba gayret sarf ediyor, cehde ediyor, cihad ediyor. Muhammedun Resulullah ve ma'ahu Onunla beraber Onunla beraber olanlar da aynı vazifeyi yapıyor, aynı kulluğu yapıyor, ona tabi olmuş. Ama insan unutunca, kendini kaybedince artık onu böyle başka başka yollardan, çamurdan, bataklıktan toplamak gerekti. Resulullah Efendimiz topluyor, imana davet ediyor ve topluyor, gelin diyor. Rabbiniz size vahyini indirmiş, her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmış, sizi kim olduğunuzu, Size tanıttığı gibi kendini tanıtıyor. Bu Rabbini tanıdıkça kendini tanır. Kendini tanıdıkça Rabbini tanır. Peygamberleri tanıdıkça yine kendini tanır. Aynı şekilde peygamberlerin karşısında olan iman etmeyenleri, kafirleri, müşrikleri, fasıkları, münafıkları, firanları, nemrudları, Ebu Cehilleri tanıdıkça Yine kendini tanır Hangi kendini? Nefsini Bir taraftan nefsini tanıyor, bir taraftan maneviyatını tanıyor hakikatini tanıyor ve anlıyor Eğer nefse taviz verse Firavun olur, kafir olur, müşrik olur Olanlar nasıl olduysa o da öyle olur Yok hakikatinden yana durdu, durduğumu, imanla baktığımı, kim olduğunu anladığımı, bu sefer peygamberler gibi olur. Evet, her birinin beşer olarak bir fıtratları vardır, bir halleri vardır ama hakikat aynı hakikat. Onların taşıdığı hakikati her bir insan taşıyor. Aradaki fark onun tercihi. Eğer bir bu yana bir o yana giderse, artık nasıl su bulanırsa, onun da gönlü, onun da aklı, onun da imanı öyle bulanır. Onu temizlemek için Rabbine dönmesi lazım, tövbe istihbar etmesi lazım, her konuda Rabbini dinlerken İman ettim Ya Rabbi demesi lazım. İşittim ve itaat ettim Ya Rabbi demesi lazım. Onun için Rabbimize cevap vermemiz lazım dedim ki temizlener, tertemiz olsun, gönlümüz tertemiz olsun, pırıl pırıl olsun. İmanımızı tazelemiş olalım, kendimizi yenilemiş olalım. Allah'ın hılak ismi tecelli etsin, yeni bir yaratılışla Allah'ın nuruyla, güzelliğiyle, imanla, aşkla, teslimiyetle, takvayla, ihsanla, yeniden Rabbimiz'in tecellisiyle dirilmiş olalım, yaratılmış olalım. Onun için hangi imtihana tabi tutulursa tutulalım, mutlaka peygamberler o imtihanlara tabi tutulmuş ve Allah bize örnek göstermiştir. Bir kısmını anlatmış, bir kısmını anlatmamıştır. Anlattıkları bizim için yeterli örnektir. Onun için İbrahim'de ve ona iman edenler de, onunla beraber olanlar da sizin için güzel örnek vardır dedi. Örnek gösteriyor peygamberler. Her bir peygamberin kıssasını anlatırken bu böyledir. O bir hikayede seni sana anlatıyor, senin onun yerinde olunca, ona benzer bir imtihana, imtihanlara tabi tutulunca, onun gibi yapmanı, onun gibi konuşmanı, onun gibi düşünmeni istiyor, onun gibi kul olmanı istiyor. Yani her bir insana hangi Peygamberi anlattıysa sana seni anlatıyorum der. En son buyurduğu gibi, bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Sana her şeyi öğrettim dedik. Her birinize her şeyi öğrettim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Her biri, her bir ayet bir nimet. Her bir ayet bir nimeti kazandırıyor. Eğer gerekini yaparsan üzerindeki nimet tamamlanır. Sen Hazreti insan olursun. Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşmiş olur. Allah'a yeryüzünde halife olmuş olursun. Allah'a veli, Allah'a dost olmuş olursun. Rabbini sevindirmiş olursun. Rabbinin sevgisini kazanmış olursun. Eğer bir kur Rabbini sevindirirse, Rabbi onu severse, onun kazanamadığı bir şey olabilir mi? Değilse kazandığı bir şey olabilir mi? Ne kadar çabamız oldu, gayretimiz oldu, ne kadar? Peygamber dedi, yani her bir peygamberin şahsında Resulullah Efendimiz'i örnek aldıysa, çünkü Allah Resulullah Efendimiz'e ne buyurmuştu? Seni sadece yalnız alemlere rahmet olasın diye gönderdi. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْا عَلَمِينَ bütün peygamberler rahmetin içindedir. Bununla beraber rahmetle muamele eder. Resulullah Efendimiz, bütün aleme rahmet. Bütün peygamberler her birinde Allah'ın isimleri tecelli ediyor. Ama Resulullah Efendimiz için sen azim bir ahlak öderesin dedi. Bütün isimler birden tecelli etmiştir. Her bir kulda aynı şekilde Resulullah Efendimiz'e tabi olurken bütün isimlerin tecelli etmesi beklenmez. Ne kadar imtihana tabi tutulduysa, imtihanlar ne kadar ağır olduysa Allah'ın isimleri o kadar tecelli eder, o şekilde tecelli eder. Ne kadar çaba gayret sarf ettiyse Rabbine varmak için, onun için Allah hayırda yarışın dedi, hayırda birbirinize yardım edin dedi, şerde yardım etmeyin dedi. Allah'a en yakın olanlar hayırda yarışanlardır. Yani imtihanı beklemiyor, imtihan gelsin öyle kazanayım demiyor. Evet, kendisi Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'a yakın olmak için ne yapıyor? Kendine hayrı bulup bulmaya çalışıyor. Nerede bir hayrı varsa oraya koşmaya çalışıyor. Düşünüyor, düşünüyor, tefekkür ediyor. Ne yapmam lazım Rabbime biraz daha yakın olmak için, razı etmek için ne yapmam lazım deyip bir çaba, gayret sarf ediyor, bir emek sarf ediyor, bir fedakarlık yapıyor Rabbine Koşuyor, elbette ki Allah'a en yakın olanlar da onlar olacak. Derdi var. Allah'a kul cool olmak, rızasını kazandırmak, kazanmak Rabbinin yakınlığını kazanmak için derdi vardır. İster çabası gayreti, zahiri bir şey için olsun, manevi bir şey olsun için olsun Eğer yapıyorsa, yıkmıyor ve yapıyorsa Bozmuyor, tamir ediyorsa. Sıkıntı vermiyor, sıkıntıları gideriyor, sevindiriyorsa. Karanlıkları, cehaleti aydınlatmaya çalışıyorsa, yol gösteriyorsa. Yolunu kaybetmişlere yol gösteriyorsa. Derdi eğer kazandırmaksa, her işi... İbadet ve her işi Allah'a yakınlıktır. Ona Allah'ın yakınlığını kazandırır. Ona onu kazandırır. Ona Hazreti insan olmayı kazandırır. Allah'a dost olmayı kazandırır. Asıl kim olduğunu o zaman anlar. Ne olduğunu o zaman anlar. Niye anla anlıyor? Allah ona gösterir. Zahiri olan vehmi varlığından vazgeçiyor, fani olan dünyadan vazgeçiyor, ahireti tercih etmiş, kendi varlığından vazgeçiyor, Rabbini tercih etmiştir. Elbette ki onu yaratan Rabbi ona tecelli ediyor, onu ona tanıtır, onun hakikatini ona gösterir. İnsan nefsiyle beraber olunca ne olur? Nefsiyle beraber olanlarla beraber olunca insan kendini ormanda hissediyor, ormanda Her bir nefis farklı bir hayvanın halini almış Kendini unutmuş, kim olduğunu bilmiyor Bin bir Hilesi vardır, düşüncesi vardır Bin bir yüzü vardır Kaybolmuş. Hangi nefsin haliyle hallenmiş olanlarla beraber olursa onların haline yürüyor. Yani hangi hayvanlara benzeyen nefislerle beraber olduysa o da onlar gibi olmaya başlıyor. İnsanlığını kaybettiği içindir. Bilmediği içindir. Tabii istisnalar kaydeyi bozmaz aklını kullanıp kim olduğunu bilmeye, anlamaya çalışan, Rabbini tanımaya çalışan iman edenler bunun dışında kalıyor. Onlar da sürekli diğerlerine itiraz ettikleri için düşman ilan edilir, asi ilan edilir bize uymuyor, bizi dinlemiyor, daha doğrusu bizim dinimizi kabul etmiyor, bizim ilahlığımızı kabul etmiyor diye her türlü sıkıntıyı da yaşar, yaşanmış olur. Resulullah Efendimiz sahabeye buyuruyordu, siz şimdi İslam'ın dinin onda birini yapmazsanız Cehennemlik olursunuz. Akhir zamandakiler onda birini yaparsa cennetlik olur. Biri onda birini yapmazsa dokuzunu yapar birini yapmazsa kaybediyor. Öteki tam tersini. Onda dokuzunu yapmazsa birini yaparsa cennete gidiyor. Neden? Herkesin Rabbini zikrettiği, secde ettiği, Allah yolunda malıyla, canıyla, cihad ettiği, Allah'a koştuğu, bununla beraber iman edenlerin, Rabbine yürümeye çalışanların, güzel yapanların sevildiği, övüldüğü, takdir edildiği bir yer vardır. asr saadet bir zaman, bir de tam tersi olan bir yer vardır. İşlerinde biri öyle yaparsa, Artık nasıl sıkıntıya katlanması gerekir, hem de en yakınları tarafından bunu anlamak herhalde zor değil. Çünkü o zamanda bulunuyoruz da ondan. Onun için zamana göre de, mekana göre de kazanmak değişiyor. Ne kadar zorlaştıysa kazanmak o kadar büyük oldu, o kadar kıymetli, değerli oldu. Onun için iman etmeyenler arasında, Allah'a kul olmaya çalışmayanlar arasında, biri Allah'a kul olmaya çalışıyor ve kulluğa davet ediyorsa, dedi Resulullah Efendimiz, o kavmi içindeki Peygamber gibi, Nebi gibi, Resul gibidir, dedi. Duruma ve şartlara göre muamele yapılıyor. Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalıştık bir Ramazan ayı boyunca. İnşallah kendimizi Rabbimizin bizi bize tanıttığı gibi Rabbimizle okuyup anlamaya çalıştık. Bir Ramazan ayı boyunca inşallah her bir kardeşimiz için zaten öyle söylemiştik. Kur'an'ı ayetlere göre genişletilmiş mealini okuyup Rabbimize cevap vermeye çalıştık. Söylemiştim, Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. İnsan ile Kur'an ikiz gibidirler, yani birdirler. Resulullah Efendimiz'in canlı Kur'an, o canlı Kur'an'sa, ona tabi olan, ona iman eden, onun kendisine örnek alan, o nedir? O Kur'an'dan başka bir şey mi oluyor? Ya iman eder, Rabbini dinler, canlı Kur'an olur, Resulullah Efendimiz'in ahlakına bürünür, onu kendine örnek alır ya da Neyi dinlediyse, kimi dinlediyse, kimi örnek aldıysa, nasıl bir Ahlaka büründüyse, ahlakı tercih ettiyse, kimi örnek aldıysa Kur'an olmadı ya Peygamberine benzemedi ya Neye benzerse benzesin, kime benzerse benzesin Söylemiştim. İki şık vardır. Evet, hayır. Resulullah Efendimiz de evet demedi. Allah'a evet demedi. Allah'ın ilahlığına evet demedi. Resulullah Efendimiz'in örnekliğine, Resulü'ne evet demedi. Allah'ın kitabına evet demedi. Hayır dedi. Hayır dedikten sonra artık neyi tercih ederse etsin kendini kaybetmiştir, Rabbini kaybetmiştir, insanlığını kaybetmiş ebedi hayatını kaybetmiştir. Yoksa kendi kendini kandırıp ben kabul ediyorum. Kabul ediyor ama yalanlıyor. Yalanlamak gereğini yapmamaktır. Kabul ediyorum ama gereğini yapmıyor. Onu yalanlamaktır. Ne kadar? Gücü kadar. Herkesin gücü bellidir. Herkes kendini biliyor. Rabbimizin bize, peygamberlere yaptığı ve yapacağı muameleyi inşallah anlamışız. Kıyamet günü de aynı şekilde onları örnek gösterip bizi hesaba çeker. Niye? Onlar yaptı da niye sen yapamadın deyip hesaba çeker. Bu durumda, burada, bu hayatı yaşarken onlar gibi yaptı demiştir. Ne kadar? Yapabildiğin kadar, elinden geldiği kadar da bütün çabani gayretini sarf etmen lazım ki imanını ispatlamış olasın, iman etmiş olasın yani. Yoksa iman lafta kaldı. Yalanlamış oldun yani. Dilinle kalbin biri olmadı. Dilinin söylediğini kalbin tasdik etmedi. Gönlün tasdik etmedi. amelin, ahlakın tasdik etmedi demektir. Yani insan Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, cenneteki nimetleri Allah sayıyor. Ne yana dönersen dön, yığında nimet, bitmez tükenmez bir salsanat. Hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır, cemali vardır, dostluğu vardır, selamı vardır. Bitmez tükenmez bir salsanat, sen sultansın dedi. Beni sultanlık için yaratmışım. Sultan olasın diye yaratmışım. Öyle başkalarına, başka şeylere, nefsine, şeytana, dünyaya köle olma. Allah'ın sana verdiği izzeti, şerefi, kıymeti, değeri taşı. Kime göre izzet, şeref? Allah'a göre, insanlara göre değil. Peygamberler iman edip Allah'a davet edince kavimleri tarafından yananlanıyor, inkar ediliyor, iftiralara uğruyor, hatta öldürmeye kalkışıyorlar, bir kısmını da öldürüyorlar. Onlar Allah katındaki izzetlerinden bir şey kaybediyorlar mı? Hayır. Eğer Allah katında değerli olduysa, şerefli olduysa, bütün insanlar onun için ne derse desin, ne düşünürse düşünsün. Hiçbir mana ifade etmez. Mümin, insanlara değil Rabbine bakandır. Rabbini razı etmeye çalışandır. Rabbinin sevgisini kazanmaya çalışandır. Rabbinin övgüsünü kazanmaya çalışandır. İnsanların değil. Başkalarının değil. Rabbimizin kitabını okuyunca inşallah artık bütün hayatımız boyunca Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi evet, sahveye öyle buyurmuştu. Size en hayırlı yolculuğu haber vereyim mi? Evet ya Retulallah. deyince en hayırlı yolculuk yola çıkar, bitirirsin. Sonra tekrar Başlarsın. Nedir o yaratıcılığa deyince? Kur'an'ı baştan sona okur, bitirirsin. Tekrar baştan başlarsın. En hayırlı yolculuk. En hayırlı... Hayır demedi, sevap demedi. En hayırlı yolculuk. Sen onu okurken bir yolculuk yapıyorsun. Rabbine yolculuk yapıyorsun. Hazreti insan olmaya yolculuk yapıyorsun. Kim olduğunu bilmeye yolculuk yapıyorsun. Rabbin sana seni anlatıyor. Sana peygamberleri örnek gösteriyor. Böyle yapman gerekir. Aynı şekilde iman etmeyi Rabbine karşı nankörlük yapanları anlatıyor. Sakın nefsin bu tuzağına düşmesin diye sana yoru gösteriyor. Ve sen her bir ayeti kabul ettikçe, iman ettikçe, Rabbine cevap verdikçe yol alıyorsun. Rabbine yol alıyorsun. Onun için artık yolculuk Allah'ın vahiyiyledir. Bu son merhaledir. İnşallah kardeşlerimiz bunu yapabilecek vasıftadır. Yoksa böyle hiçbir şey bilmiyor, okuyor. Hiçbir şey anlamaz, anlayamaz. Yani, herhangi bir kitabı alın, bir tıp kitabını birine verin, al bunu oku. Ne anlayacak ondan? Hiçbir şey. Okuyunca doktor oluyor mu? Hayır. Bu her konuda böyledir. Söz konusu olan, insandır. Onun için bütün anlattıklarımız... Hepsi kendimizi bilelim diyedir, Rabbimizi bilelim diyedir, hayatı anlayalım diyedir. Bununla beraber nasıl kazanıp nasıl kaybedeceğimizi bilelim diyedir. Şimdi toparlanmıştır. Okuyunca aslında öğrendiklerimiz, anladıklarımız, iman ettiklerimiz evet diriliyor ve bir şahsiyete bürünüyor. Artık onun başına tacı koyma zamanı gelmiştir. Bu Allah'ın vahyidir. Gerisi, gerisi hepsi ayetti zaten. Zaten canlı Kur'an. Artık onun kendine gelmesi lazım. Kur'an'ı okuyunca kendine gelecek. Kim olduğunu bilecek ve anlayacak. Onun için Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Ne kadar? Bizi dinlediği kadarıyla Kitapları okuduğu kadarıyla Anlamaya çalıştığı, tefekkür ettiği kadarıyla Artık bu Kur'an ile yolculuğun nasıl yapıldığına da kendisi de şahit olacak. Ayetlerin ondan nasıl tecelli ettiğini, ayetlerle nasıl dirildiğini, ayetlerin oru nasıl dirilttiğini, bununla beraber ayetlerin aynı şekilde ondan nasıl tecelli ettiğini, Allah'ın bir emrini yerine getirirken ayet ondan tecelli ediyor. O nasıl bir Nura günü nasıl? Allah'ın nuru olduğuna şahit olur, şahadet eder. Kim olduğunu anlar. Kim olduğunu anlamış olur. Kendini bulmuş olur. Kendi kendisi olmuş olur. Allah tecelli eder. Allah'ın muradı gerçekleşmiş oldu. Onun için... Bu yolculuğu hep yapacağız. Yolu bitirince baştan başlayınca yolun başından tekrar başlamıyor. Kaldığımız yerden yolculuk bir daha devam ediyor. Onun için resul Efendimiz öyle buyurdu. Kıyamet günü cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gittikten sonra Allah cennet ehlini buyurur ki her bir kula buyuruyor. Dünyadayken Kur'an'ı okuduğun gibi oku ve yüksel. Okudukça okuduğu kadarıyla yükselir. Cennette bin derece vardır, her bir derecenin arası yerle gök kadardır dedi. Nasıl okuyup yükseliyor? Neyi okuyor? Yani ezbere mi okuyor? Haşa! Dünyadayken okuduğun gibi. Dünyadayken ayeti okumuş, iman etmiş, onda aklaka dönüşmüş amele dönüşmüş, gereğini yapmış, ne kadar gereğini yapmışsa o ayetle o kadar yücelir. Ohu ve yücel. Allah yüceltiyor onu, vahyiyle onu yüceltiyor. Nerede? Burada yüceltiyor. Sonra orada onunla yüceliyorsun. Aynı şekilde seni ve sana iman edenleri kıyamet günü bu kitaptan, bu Kur'an'dan sorumlu tutacağız hepimiz sorumluyuz. Neden? Rabbimizin bizimle konuşmasından, Rabbimizin bize anlattıklarından sorumluyuz. Kur'an Rabbimizin bizimle konuşması, bize anlattıklarıdır. Dinlemediysen kabul edememişsin ya da dinlemeye tenezzül etmemişsin. Ciddiye almamışsın, hafife almış, basite almışsın. Onun için Allah, Kur'an'a rahmet dedi, cennete gitmek de ancak Allah'ın rahmetiyle mümkündür. Kur'an'a zikir dedi, zikir. Hatırlatan, hatırlanan, hatırlamak. Allah peygamberlerini anlatırken de hatırla diyor. Zekeriya'yı hatırla, evet, Musa'yı hatırla, Adem'i hatırla, Yunus'u hatırla, hatırla diyor. Nasıl hatırlayacağız? Bilmediğimiz şeyi Allah hatırla der mi? Eğer bir şeyi biliyorsak hatırlayabiliriz. Hatırla dediyse, her bir peygamberin halini hatırlıyoruz. Adem babamızla beraberdik, Nuh babamızla beraberdik, bunu biliyoruz zaten. Tabii ki bu hatırlamayı zahiri olarak anlamıyoruz. Her bir insanın eğer ruhu hakikati Muhammed yedense, her bir peygamber de onunla Nebilik yapmıştır, Resullük yapmıştır, kulluk yapmıştır, örneklik yapmıştır. Örnek. Bu durumda bize örnek olan o, o Nebileri, Resulleri ya da Allah'ın anlattığı velileri, müminleri hatırla dediyse mutlaka hatırlayacaksın. Yani hatırlıyoruz. Nereden? Hepimiz hakikati Muhammed yerden Tecelli eden nurdan olduğu olması içindir. Bir. Her birimiz ayrı ayrı ama her birimiz aynı hakikatte. Bu durumda hatırlatan kim Allah. Neyle hatırlıyor? O bağ. Neyle ise o bağla hatırlatıyor. Bu bağ muhabbet bağıdır. Her şey o muhabbet bağıyla birbirine bağlıdır. Yani Allah yarattığını seviyor ve onun sevgisi her birinin arasından bağ oluyor. Kul Rabbini sevince, Rabbi onu sevince, o bağın üstündeki birbirine bağlı olan, bağlayan o muhabbet bağının üzerindeki perde kalkınca, Hepsini hatırlar. Bu zahiri bir hatırlama değildir. Bu manevi bir hatırlamadır. Ama Allah bizi hatırla dediyse bunu böyle bil, böyle iman et. Allah sen biliyorsun dediyse sen Rabbinin ayetlerini okuyunca onu anlamış oluyorsun. Devamını sen bilemersen o biliyor. Gerisini o hatırlatırsa ne kadar hatırlattıysa o kadar hatırlayacaksın. Ama hiçbir şey bilmeyen de, hiç iman etmeyen de onu anlar. Nasıl ki merdivenler basamak basamak çıkılıyorsa o manevi Oran da öyledir. Ama mesele Rabbimizin bize vahyettiğini anlamaktır. Söylediğini anlamaktır. İnşallah ben kim deyince, kim olduğumuzu en azından anladığımız kadarıyla Rabbimize cevap verebiliriz. Kendi kendimize cevap verebiliriz. Eğer şeytan beni Adem'e bir darbe vurmuşsa, o aklını kaybetmişse, yani kim olduğunu unutmuşsa bir darbe almış. Onun yeniden kendine gelebilmesi için yapılması gereken şey, Allah'ın ona onu tanıttığı gibi onu ona tanıtmaktır. Kim olduğunu hatırlatmaktır. İster inkarcı olsun, ister kafir olsun, müşrik olsun fark etmiyor. Davet ederken önce ona kim olduğunu hatırlatmak gerekir. Onun bir silkelerinin kendine gelmesi gerekir. Yoksa dur ben sana İslam'ı anlatayım. Sen kimi anlatıyorsun? Ölüler seni işitmez. Kafasına darbe almış, Hafızasını kaybetmiş, kendini kaybetmiş, kim olduğunu bilmiyorsun, ne anlatıyorsun ona? Onun için, davet ederken önce insana kim olduğunu, nereden geldiğini, neye geldiğini, Allah katındaki kıymetini, degerini, şerefini anlatman gerekir. Bu alemde neden bulunduğunu, Rabbinin kendisinden ne istediğini, nasıl olması gerektiğini, nasıl bir hayata hazırladığını anlatmak gerekiyor. Her şeyi sırayla. İnşallah. ceharetten kurtulunca alim Rabbini bilendir. Alim kendini bilendir. Biri Rabbini bilmiyor, kendini bilmiyor. O'nun bildiği ne olur? Kendisi yok ortada. Onun için kendimizi bileceğiz. Rabbimizi bileceğiz. Nerede olduğumuzu bileceğiz. Ne yapmamız gerektiğini bileceğiz. Nereye gideceğimizi nasıl bir muameleyle karşı karşıya kalacağımızı bileceğiz. Öğreneceğiz. Rabbimizden öğreneceğiz. Rabbimizin Vahyine sarıldıkça, ipine sımsıkı sarıldıkça, hem de hep beraber, asla delalete düşmeyeceğiz, asla kaybetmeyeceğiz. İpi bırakırsak uçuruma gideriz, haberimiz bile olmaz. Şeytanın tuzağına düşeriz, kaybederiz, kayboluruz. Rabbimizi ciddiye almamış oluruz, ondan bizi ciddiye almasını bekleyemeyiz. Beklersek kendi kendimizi kandırmış oluruz. İşte yol, işte sirat-i işte rabbini varan yol. Allah hepinizden razı olsun.